Telefonumuz var hocam. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar Hasan Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar sağ olun. Ya ben bir soru soracaktım da merak ettiğim bir şey var. Buyurun. Ya bu icra dar biliyorsunuz icralık mallar böyle devlet kanalıyla açık artırma yoluyla satılıyor. Hani bunları sonuçta en yüksek fiyatı veren alıyor. Yani bu caiz midir? Hı -hı. Yani bir de şey var mesela en yüksek fiyatı verseniz bile... Hani belki adam gerçekten borcunu ödeyecek hanım malı satılmasın. Ama bu borcu belki bir ay içerisinde ödeyecek ama karşı taraf örneğin beklememiş olabilir bu bir ayı. İcraya vermiştir. Hı hı. E, bu serpten dolayı da belki adam ödeyecek ama mal kendine satıldığı için hani zarara da uğrayabilir. Yani evet. sonunda bunu böyle olacağını alan kişi tabi dilemiyor haliyle ama hani böyle durumlar falan olabilir. Hani bu yüzden caiz midir değil midir? Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diliyorsunuz ödeme güçlüğünü çekmekte olan borçlulara alacaklı kimselerin bir süre tanımasını Cenabı Allah e, tavsiye ediyor. Ve inkanezu usreti fe ila meysere. Eğer borçlunuz e, sıkışık durumda ise, ödeme güçlüğü çekmekte ise ona eli bollaşıncaya kadar süre tanıyın diyor Cenabı Allah. Hatta Zor durumda ise fakir ise ona sadaka olarak vermeniz o borcu sadaka saymanız sizin için eğer biliyorsanız bunun faydasını sevabını sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Cenab-ı Allah ama neticede alacaklı kişi hak sahibidir sadaka olarak vermek mecburiyetinde de değildir ama tabi yaparsa onun sadaka sevabını da alacak. Ve o borçluyu da zor durumdan kurtarmış olacaktır. Ama her halükarda zor durumdaki borçluya süre tanımak lazım. Evet. Adam ben borcumu ödemeye çalışacağım diyor ve bunu söylerken de gayet samimi ise ona süre tanımak lazım. Ama var olduğu halde, mali durumu müsait olduğu halde ödemeye yanaşmıyorsa bu zaten e, günahtır, zulümdür. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bununla ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Matlul gani zulmün yani zengin kimsenin, varlıklı kimsenin borcunu geciktirmesi, hiç ödememesi değil ha, geciktirmesi bile ödemeyi geciktirmesi dahi zulümdür diyor Efendimiz. E, tabii ki zulümden de sakınmak gerekir. Hal böyleyken bir kimse borcunu ödeyemediği için veya ödemediği için her neyse icralık olursa onun malı devlet tarafından, icra makamları tarafından satışa çıkarılır, satışa sunulur. Eh, madem bu açıkça, aleni bir şekilde herkese duyurulmuş, ilan edilmişse o icrada satılan mallara talip olmak, onları satın almakta da bir sakınca yoktur. Çünkü siz o Zorla almıyorsunuz, devlet onu satışa çıkarıyor, hı hı. siz de talip oluyorsunuz, başkalarıyla birlikte o sat, satın alma işine giriyorsunuz, kim fazla verirse o satın alıyor, bunda dinen bir mahzurlu taraf söz konusu değildir.